Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve i̇şte, salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ne diyelim? Bazı geciktirici şartlar dolayısıyla biz de hayırlısıyla bu sene ki derslerimize biraz gecikmiş olarak Başladık. Ee, her zaman bir hesabımız tutmaz. Hatta belki de hiçbir zaman tutmaz. allah Teala'nın hesabı neyse o olur. Ee, son olarak daha doğrusu Enbiya suresinin ortalarını biraz geçmiş idik. Ee, bu sureye ismini veren ve peygamberler anlamında e, olan Enbiya suresiyle alakalı bahis bu surede e, Musa, Harun ve İbrahim aleyhisselam ile birlikte başlıyor. Daha önceden de özellikle 40. ayetlerden itibaren Peygamber Aleyhisselam'ın risaleti mevzu bahis ediliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın risaleti mevzu bahis edildikten sonra diğer peygamberlerden de bahis edilerek Araplara özellikle ümmi olan, müşrik olan kendilerine uzun bir zamandan beri İsmail Aleyhisselam'dan beri peygamber gelmemiş olan o kavme Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin tarihte benzeri görülmedik bir olay olmadığını anlatmak üzere bir de tarih boyunca gelmiş bütün peygamberlerin davetinin kendilerini tevhide davet eden yani Arap müşriklerini tevhide davet eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinden hiçbir ayrılık ve gayrılık arz etmediğini, farklılığının olmadığını göstermek üzere, önceki peygamberlerin de getirdikleri mesajlardan bahsedildiğini görüyoruz. Bunun bir diğer hususiyeti, kıssaların tamamında görüldüğü üzere, kıssaların önemli bir hikmeti de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere, ashab-ı kirama, yeni iman edenlere, Kafirlerden, müşriklerden türlü eziyet ve sıkıntı çekenlere sebat vermek, kendilerinin bir geçmişlerinin olduğunu, derin bir tarihlerinin bulunduğunu ve bu tarihin esasen terk edilmesi ve sahiplenilmemesi gereken bir tarih değil, aksine dört elle bağlı kalınması ve sonuna kadar sahiplenilmesi gereken bir tarih olduğu da hatırlatılmış oluyor. Bu yönüyle biz İslam ümmetinin İslam ümmetinin derin bir tarih şuurunun aslında peygamberlerle beraber başlayıp devam ettiğini ve bu asil çizginin asil çizginin son temsilcisi Muhammed Aleyhissalatu kendisi ve onun ümmeti olduğunu ifade etmiş olmaktadır. eee dersimizi geçen dönem içerisinde son bıraktığımız bahis konusu peygamber 81 ve 82. ayet i de Süleyman aleyhisselam'dan bahsedilmişti. Ondan önce de babası Davud aleyhisselam'dan bahsedilmişti. Şimdi de şimdi de sabrıyla örnek olmuş, öne çıkmış müstesna peygamber Eyüp Aleyhisselam ile alakalı ayet-i kerimeler geliyor karşımıza. 83. ayet-i kerimeden başlıyoruz. Diyor ki Cenabı Allah Teala "Ve Eyüp iz nade rabbehu enni masani yadur ve ente erhamur rahimin." Eyyub'u da hatırla Eyyub'u da hatırla Hani o Rabbine şöyle seslenmişti Ennimeseniyad dur Beni Sıkıntı istila etti Daha doğrusu sıkıntı bana dokundu Beni gelip buldu Zor bir ...hastalığa yakalandım. Ve ente... rahimin ...ve sen... ...merhametlilerin... ...en merhametlisisin. Şu ifadedeki... ...edep... ...gerçekten fevkalade. Şikayet... ...yok. Hatta... ...sarahaten... ...açık bir ifadeyle beni bu beladan kurtar demek de yok. Sen merhametinle bana muamele et diyor. Yani bana daha geniş tahammül verebilirsin. Ben bunu dahi söylemeyecek hale getirebilirsin. Bana şifa da verebilirsin gibi oldukça ifade yerindeyse geniş bir mana. Yani Allahü Teala'ya belli bir şey dayatmıyor duasında. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir gün birisinin şöyle dua ettiğini iştiyor. Ya Rabbi diyor, cennete girerken var ya, Firdevs'ün sağ tarafındaki köşküsünden istiyorum diyor. Böyle bir şey yok burada. Bir peygamber bu sıkıntılı halinde o yıllardan beri devam eden hastalıklarıyla beraber çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü kaybetmiş haliyle sadece bir sıkıntı, o bildiğin sıkıntılar bana isabet etti, dokundu diyor. Sen de merhametlilerin en merhametlisisin. Biz allah Teala'nın merhametine özellikle her nefesimizde muhtacız. Ayrıca muhataplarımızın bize iyilik yapmak veya zarar vermek durumunda olanların iyiliklerini celbetmek, zararlarından da korunmak için izleyeceğimiz en kısa yol Onların bize olan merhametlerini harekete getirmektir. Bize acıdı mı bir kimse? Kötülük yapacaksa yapmaz. İyilik yapacaksa daha fazlasını yapmaya çalışır. Onun için ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti zaten merhameti ve rahmeti vesiat kulle şey diyor. Benim rahmetim zaten her şeyi kuşatmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Taif'ten dönerken Ya Rabbi diyor Eğer bana gazaplı değilsen, bana kızgın değilsen Bu sıkıntılara aldırmıyorum diyor. Ama rahmetinle bana yapacağın muamele benim için Daha rahatlatıcıdır. Allah Ve Rahmetuka evse'ulî diyor. Onun için bazen çevrenizdekilere kızabilirsiniz. Gazap edebilirsiniz. Size kötülük yapıyor olabilirler. Hı -hı. Kendinize ve başkalarına yapacağınız en güzel duaların başında onlara Allah'ın rahmet etmesini dilemeniz gelir. Çünkü Allah'ın ona rahmet etmesinin veya onlara rahmet etmesinin merhamet buyurmasının neticede size de... çevrelerindekilere de faydası olur. Allah ona gazap ederse... gazabıyla muamele ederse... senin bir faydan olmaz. Belki oh be dersin. Fakat bu da çok iyi bir duygu değil ki. Ama... Cenab-ı Allah o sana zulmedene dahi... rahmetiyle merhametiyle muamele ederse... o rahmetle muamelesinin neticesinde... O da başkalarına rahmet ve merhamet ile muamele edecektir. Sana da çevresine de daha faydalı olma ihtimali çok daha yüksektir. Onun için Cenab-ı Allah'ın rahmetini dilemek çok önemlidir. Bu sıfatı Cenab-ı Allah'ın rahmet sıfatı da çok ehemmiyetlidir. Fatiha suresinden hatırlayalım. Önce Cenab-ı Allah'ın kainatın, mahlukatın biricik Rabbi olduğunu ifade ederek başlıyoruz. Bundan dolayı O'na hamd ediyoruz. Ondan sonra er Rahman, Er-Rahim diyoruz. Bismillahir-Rahmen, rahim diyoruz. Bütün işlerimize, hayırlı işlerimize, besmelede, Rahman ve Rahim isimlerini Allah'ın zikrederek başlıyoruz. Ta ki o iş, yapacağımız iş bize rahmetle tecelli etsin, rahmetle karşımıza gelsin, o işin rahmetini devşirelim. Onun için o vaziyette Eyyub Aleyhisselam'ın Cenabı Allah'a ''Ve sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' diye nida etmesi içinde bulunduğu hal ile son derece mütenasiptir. Son derece mütenasiptir. Hemen hemen duanın söz konusu olduğu bütün ayetlerde, Duanın kabul olunduğundan bahsedilir. Diyor ki burada da Festecebne lehu Biz de hemen akabinde onun duasını kabul ettik. Buradaki fe Arapçadaki ifadesiyle takibiyediz. Yani o bize dua etti biz de hemen duasını kabul ettik. Arada zaman fasılası adeta yok. Geciktirmedik. Geciktirmedik. Buradan şunu da anlıyoruz. Müminin Sabır sınavını vermesi, elinden gelebildiği kadar sabrı elden bırakmaması ve Cenab-ı Allah'a aciz bir kul olarak da dua etmeyi ihmal etmemesi gerekir. Ne sabrı elden bırakabiliriz ne de duadan vazgeçebiliriz. İkisini beraber yapacağız. Çünkü sabır da müstesna bir ibadet, dua da müstesna bir ibadettir. Cenab-ı Allah'a ihlaslı ubudiyetin en zirvede olduğu ibadet hallerinin başında dua gelir. Çünkü duada sizin başkasına riyakarlık yapmanız, bilmem ne etmeniz vesaire gibi duaya halel getiren, İhlasa halel getiren herhangi bir durum olmaz. Diğer taraftan duanın insan ruhunu, insan duygularını onaran, yücelten müstesna özellikleri var. Onun için her vesileyle dua, her vesileyle Allah'tan mağfiret dilemek, her vesileyle Allah'a yalvarmak Müslümanın şiarıdır. Duaya da icabet olur. Uduğunu, estejib lako. Rabbiniz buyurdu ki ve kâle Rabbiniz Rabbimiz ki siz bana dua edin ben de duanızı kabul edeceğim. Bakara suresinde orucun emredildiği ayetlerde ne deniyor? Ve eğer sana gizli gizli sana Ucibu davate dâi izâ dâa. Felyestecibû li ve lyûminû bî leallehum yerşûdû. Kullan sada beni soracak olurlarsa hiç şüphesiz ben pek yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim. O halde bundan sonrası da çok önemli. O halde onlar da benim davetimi, çağrımı kabul etsinler. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Bulabilsinler. İşte Cenab-ı Allah diyor ki biz de derhal onun duasını kabul ettik. Ne yaptık peki? فَكَشَفْنَا ma bihi min دُرِّنْ Ve biz, Onda sıkıntı namına ne varsa, onu rahatsız eden ne varsa, üzen ne varsa, ona ağır gelen ne varsa, hepsini açıp giderdik. Açtık. Ve başka, işte sabrın meyvesi budur. Ve âteynâhu ehlehû ve Ya Çocuğunu, çocuğunu, malını, mülkünü hepsini kaybetmişti. Bir vefakar hanımı kalmıştı o da ona hizmet etmek için. Hepsi gitmiş. Basit bir hadise değil ha. Kolay değil. Çocuğun, çocuk, çoluğun, çocuğun gidecek. Malın, mülkün gidecek. Ve ifade erdeyse senin gıkın çıkmayacak. Bu insanın tasavvur edebileceği bir hadise değildir. En ufak bir şeyde günümüz insanı başlıyor. Niye ben? Ne oldu billah. Rabbim kimseye musibet vermesin elbette. Amin. Fakat en büyük musibet Allah'ın verdiği musibete karşı sabırlıktır. O ondan daha büyük musibettir. Onun için ellezina izâ asâbethum musîbe kâlû innâ lillâhi ve innâ Cenab-ı Allah dolayısıyla senden bir şey almış olmuyor, bizden bir şey almış olmuyor. Biz de Allah'ımız bize verdikleri de onundur. Kendimizin zannettiğimiz şeyler de ona aittir. Bizden bir şey almış olmuyoruz ama. Çünkü aldıklarıyla bıraktıklarıyla bizi de onunuz. Üstelik ona da döneceğiz. Burada da kimse kalmayacak. Bizden önce birilerinin gitmiş olması bizim kalacağımız manasına gelmez. Sahip olduklarımızla birlikte Allah'a aidir. İşte her şey onun elinde olduğu için Cenab-ı Allah kulunu dünyada da ahirette de mükafatlandırabilir. İşte burada Eyyub Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah böyle mükafatlandırıyor. O sabrın meyvesi budur. Onun üzerindeki sıkıntıyı her neyse açıp giderdik. Ona aile halkını verdik ve başka ve mislhum ma'hum. Onlarla birlikte bir de onlar kadarını verdik. Onların mislini verdik. Aile halkını geri verdi. Ve onlarla birlikte bir o kadarını verdik diyor. Niye? Rahmeten min indina. Hikmeti var. O bize sen merhametlilerin en merhametlisisin diye tecelli etti. Biz de rahmetimizin ne olduğunu ona gösterdik. İşte rahmet budur. Rahmet bu şekilde. Ha. Bir de bir diğer hikmeti daha var. O da bizlere bakan tarafı. Nedir o? Vezikra lil abidin. Ve ibadet edenlere bir hatırlatma, bir öğüt olmak üzere. Yani Cenab-ı Allah bakın diyor. İşte Eyyub Aleyhisselam işte sabrı, işte duası, ve işte mükafatı. Siz de aynı yoldan gidin. Aynı yolu izlerseniz, benzer mükafatlarla siz de karşılaşacaksınız. Sabrınız kadar tabii. Sabrınız kadar. Onun için peygamberlerin kıssaları gerçekten her yönüyle biz onların ümmetlerine, onlardan sonra gelenlere nedir? Birer ibrettir, önemli bir birikimdir, bir mirastır. Biz bu mirastan gerektiği gibi istifade etmemiz lazım. Ondan sonra Cenab-ı Allah hangi peygamberleri hatırlamamızı istiyor? Ve İsmaila ve İdris'e ve Zülkifl. İsmail'i de İdris'i de Zülkifl'i de hatırla demel. Burada müfessirlerin daha önce de söylediğimiz gibi Üzkür Emri var, onun için ile diye nasb ile gelmiş ve devam ediyor. Yani İsmail'i de, İdris'i de, Zülkif'li de hatırla. Kullüm minessabirin. Bunların hepsi sabredenlerdendir. Hepsi sabredenlerden. imandan sonra, salih amelden sonra, ki salih amelin en önemli bir parçasıdır veya bir çeşididir, Cenab-ı Allah sabrı ön plana çıkar diyor. Çünkü sabır cami bir ibadettir. Yani kapsamlı bir ibadettir. İslam alimleri daha önce de yine sırası geldikçe hatırlatmıştık. Tekrar hatırlatalım. Sabrı üç mertebe olarak görürler, öyle göster öyle söylerler. Bir itaatte sabır, iki masiyete karşı sabır, üç musibete karşı sabır. İtaatte sabır. O hani fıkrada anlatılıyor ya adam namaza başlamış, bir gün, beş gün, bir ay, üç ay, of ve bunun biteceği yok demiş, bırakmış. İtaat süreklilik ister. İtaat nefes aldığımız sürece, yükümlü olduğumuz ne varsa, gücümüzün yettiği ne varsa. Farzlarla da yetinmeyerek alabildiğine imkanlar ölçüsünde nafilelerle de farzlarımızı zenginleştirerek Allahü Teala itaati sürdürmek. Kesinti olmamalı. Her anın, her halin, her vaziyetin, her amelin itaat şekli bellidir veya ayrıdır birbirinden. Cenab-ı Allah o durumda bizden neyi istemişse onu yerine getirmektir. İtaatte sabır bu. Masiyete karşı sabır, günah işlememekte sabırlı olmak ve günahlara karşı sabretmek. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ su Hiç şüphesiz nefis, kötülükleri çokça emreder. İlla ma rahime Rabbi Rabbimin rahmetiyle esirgedikleri müstesna onların nefisleri kendilerine kötülüğü emr etmez. Dolayısıyla nefsimizin ve şeytanımızın bizleri kötülüğe davet eden seslenişlerini, baskılarını, yönlendirmelerini, kötülüğe doğru itip gütmelerini ne yapacağız? Kabul etmeyeceğiz. Nefis ve şeytan bizi her durumda yakalar. Her durumda yakalar. Bizi bırakmak istemezler. Onun için Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ezan okunduğu zaman şeytan diyor ezanın sesini işitemeyeceği kadar uzaklara kaçar. Ezan kesildi mi gerik gelir. Namaz için kamet getirilince yine kaçar. Kametin sesini duymayacağı yerlere kadar. Namaza durulduktan sonra diyor derhal gelir. Ve sizden herhangi birinizin damarlarında kanın aktığı gibi sizin vücudunuzda akar, dolaşır. Kalbinize yaklaşır ve size namazın dışında hatırınıza gelmeyecek ne kadar şey varsa şunu da hatırla, bunu da hatırla, bunu da hatırla der. Sizden diyor, kim bu hali hissederse, kendinde fark ederse, sürekli olarak o da onu kalbinden uzaklaştırsın. Nasıl? Allah'ı zikretmekle, namazda olduğunu hatırlamakla, okuduğun Kur'an'ı düşünmekle, getirdiğin tesbihi, yaptığın duayı tefekkür etmekle, o dua ile kendi Rabbin arasında daha doğrusu o duayı biricik hitap vesilesi kılmakla ve seninle Rabbine hitabın arasına şeytanın, vesvesenin ve başka düşüncelerinin girmemesini sağlamak için olanca gayretini harcamakla. Her zaman hatırlatmak istediğimiz bir husus vardır. Bizim iki gözümüz var. İki kulağımız var. Bir gözümüz dış dünyamızda, bir gözümüz kalbimizde ve ruhumuzda olsun. Bir kulağımız dışarıdaki sesleri işitsin. Öbür kulağımızla içimizdeki vesveseleri veya hayırlı davetleri işitsin. İçinden gafil kalan bir insanın dış dünyada gafletle dolup taşması içten bile değildir. Onun için mümin daima Allah'ın nuruyla iç dünyasına bakmayı ihmal etmeyecektir. Hakka ehemmiyet veren kulağıyla daima iç dünyasını dinlenmeye çalışacaktır ki şeytanın yanlış görüntüleri parazitleri onun ruhunun istikamet üzere yürümek isteyen dalgalarını bozmasın. Yoksa iç dünyamızdan gafil kaldığımız zamanlar Allah'la beraberliğimizi kaybederiz. Buna dikkat etmek icap ediyor. İşte sabrın bir diğer ve de अहमiyeti de burada ortaya çıkıyor. İtaat ve masiyet üzere sabrını gösteren bir kimse sürekli olarak kalbini, gözüyle, kulağıyla da kontrol etmek suretiyle itaat ve masiyet üzere sabreden bir kimse için Cenabı Allah'ın lütfu keremiyle musibetlere sabretmesi daha kolay. Daha kolaylaşır. Çünkü o itaat ve masiyet karşısındaki sabrıyla zaten sabretme alışkanlığını elde etmiştir. Sabır konusunda ifade ise temrinlidir, antrenmanlıdır. Sabır ona zor gelmez. En ufak bir sıkıntıda Vaveyla'yı Toparmaz, Feryadı basmaz. Kendisine gelir. Hepimiz Allah'ınız der. Ve hepimiz ona döneceğiz. Bunun için ne oldu peki onlar sabredince? Ve adhalnâhum fi rahmetinâ. Ve biz de onlara rahmetimizin içine soktuk. Rahmetimizin içine aldık onları. Rahmetimizin içine aldık. Niçin? Çünkü اِنَّهُمْ مِنَ salihin. Onlar gerçekten salih kimselerden idiler. Bunlar Allah'ın peygamberleriydi. Cenab-ı Allah vahiy ile bunları bu şekilde övdü. Biz de onlara ne kadar benzersek bizim de bu övgüden o kadar payımız olur. Cenab-ı Allah burada her bir peygamberi bazı özellikleriyle ne yapıyor? Öne çıkartıyor, bazı özelliklerini öne çıkartıyor ve bu özelliklerin bizim için bir örnek olması gerektiğine işaret ediyor. Onları ne kadar bu özellikleriyle örnek alabilirsek o özellikleri dolayısıyla mazhar oldukları övgülerden de o kadar pay alırız. O kadar pay alırız. Niçin? Çünkü peygamberler ürün en önemli İki özelliği, bir tebliğdir, iki örnek olmaktır. Peygamber geldi tebliğ etti ve gitti diyenler, peygamberin örnek olmak vasfını geçersiz kılarlar. Peygamberi örnek almasak kimi alacağız? hangi şahıs, hangi vaziyetiyle, hangi yönüyle peygamberlerle haşa boy ölçüşebilir ki? Aklıyla mı? Kemaliyle mi? Ahlakıyla mı? Olgunluğuyla mı? insanlara merhametiyle mi? Masumiyetiyle mi? Doğruyu doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'tan öğrenmesiyle mi? Hiçbir yönüyle hiçbir kimse onlara kıyas edilemez ki. Onlar beşeriyetin en mükemmel örnekleri ve Cenab-ı Allah'ın beşeriyete indirdiği inzal buyurduğu gönderdiği rahmetin en büyükleridir. Peygamberler olmasaydı üzerimizdeki bütün nimetler azap sebebi olurdu. Hayat nimeti başta olmak üzere. Çünkü Peygamberler olmasaydı biz Allahü Teala itaat etmesini öğrenemezdik. Ne imanı öğrenirdik ne de salih ameli. Bizzat Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah'ın söylediğidir bu bu hitap. Sen bundan önce kitabın da ne olduğunu bilmezdin, imanın da ne olduğunu bilmezdin. Peygamber olmak bizzat peygamberin kendisi için başta olmak üzere beşeriyet için erişilmez, vazgeçilmez, istisnasız bir nimettir. Onun için onlar gerçekten ilahi rahmetin içine girdikleri gibi, beşeriyete o ilahi rahmetin taşmasının da en önemli Allahü u Teala'nın halk ettiği sebepleridir. Ve onlar diyor salihlerdendirler. Bu sözünü ettiğimiz İsmail, İdris ve Vezelki, Zülkifil Hepsi sabredenlerdendi. Hepsini rahmetimizin içine aldık. Ve onlar da diğer peygamberler gibi, daha önce sözü edilen peygamberler gibi salih kimselerden idiler diyor. Şimdi davet konusunda gösterdiği müstesna sabır, sebat ve metaneti oldukça Muhammed ümmeti için de önem arz eden Yunus Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsedecek ayet-i kerimeler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi de Yunus aleyhisselam suresidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'ten dönüşte Taiflilerin saygısızlıkları neticesinde ona hakaret etmeleri, taşlamaları neticesi yol kenarındaki bir bahçeye sığınıyor. O bağın sahibi de kölesine bir tabağa üzüm koyup ona ikram etmesini söylüyor. Taif'in bağları meşhurdu ta eski zamandan beri. Halen de ifade edildiyse Mekke'nin e, bağı bahçesidir. Evet. Geliyor. Ona üzümü ikram ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Adam hayret ediyor. Diyor senden öyle bir söz işittim ki burada geldiğimden beri ben bunu duymadım diyor. Sen nereden geldin diyor. Ben Ninova'dan geldim. Bugünkü Musul'un karşısı. Ya diyor. Kardeşim Metta oğlu Yunus'un hemşehrisisin sen demek diyor. Sen Yunus'u nereden biliyorsun ki diyor? O benim peygamber kardeşimdir diyor. Adam Peygamber Efendimizin eline ayağına kapanmak istiyor. Peygamber Efendimiz tabii engel oluyor. Daha sonra anlatıyor diyor ki efendime döndüğüm zaman bana dedi ki delirdin mi sen? Ne yaptın o adam? Nihayet kavmi tarafından kovalanan bir insandı. Biz de ona acdık. Biraz üzüm gördüler Diye şey diyor. Aralarda da böyle bir konuşma geçiyor. İşte burada inşallah onu da biraz fasıla verdikten sonra bu mübarek peygamberin bu suredeki kıssasından bahsedeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala men ve ala. 67. ayeti i kerimeden devam ediyoruz. Diyor ki ve dennuni izhaba mughadiban fadhanna en len naqdir aleyh Fenada fi'z zulumat. E la ilahe illa ente. Subhanaka inni kuntu min'z zalimin. Bir da zunnunu hatırla. Zunnun balık sahibi demek. Yani Yunus Aleyhisselam'ı hatırla. Hani o Rabbi için, Allah için öfkelenerek çekip gitmişti. Üstelik bizim onun aleyhine işi sıkı tutmayacağımızı da zannetmişti. Öyle bir zanna kapılarak o da Allah için kızarak gitmişti diyor. Fakat biz onası onun aleyhine şartları sıkıştırınca, birazdan kısaca izah edeceğiz. Fena دَى فِي Karanlıklar içerisinde. Gece karanlığı, denizin karanlığı, balığın içinde olmanın karanlığı. Rivayete göre melekler onun duasını, istiğfarını zikrini işitince Ya Rabbi demişler çok derinlerden cılız bir şekilde sana yalvaran bir ses işitiyoruz. Bu sesi de Yunus'un sesine benzetiyoruz. Kulun Yunus'un sesine benzetiyoruz demişler. Melekler ibadet eden Allah'ın ibadet eden kullarını semaya yükselen amellerinden tanırlar. Semaya yükselen amellerinden tanırlar. Yalnız melekler değil, gök ve yerde Allah'ın kullarını iyisiyle de kötüsüyle de tanırlar. Onun için Cenab-ı Allah Günahkar kimselerin ölümü dolayısıyla onlar için diyor ne yer ağladı ne de gök ağladı diyor. Doğrusunu isterseniz Kur'an-ı Kerim'de, hadis şerif'te, bu bizim cansız demeye alışa geldiğimiz varlıkların bu şekilde nitelendirilmesi. ...beni hayran bırakıyor. Ağlamak ne demek? Duyarlılığın... ...en ileri seviyesi demek. Değil? Gök ve yer ağlıyor. Biz buna nasıl cansız diyeceğiz şimdi? Allah'ı tesbih ediyor. Ve im şey şeyin illa yusebbihu وَلَاكِنْ la تَفْقَهُ نَا Sorun bizim anlayamayışımızda ve bilmeyişimizdedir. Onu hamdiyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İfade umami. Fakat siz onların tesbih ettiklerini anlamıyorsunuz. Onun için biz insanlar onlara cemadat diyoruz. Cansız varlıklar diyoruz. Akılsız varlıklar diyoruz. Doğrudur. Bize göre öyle olabilirler. Fakat bize benzeyen bir taraflarının olduğunu unutmayalım. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Onlar da Allah'a itaat ederler. Onlar da Allah'a ibadet ederler. Gök ve yer Kimin için ağlar? Ölen mümin ve salih amel sahibi kimseler için ağlarlar. Yer ağlar. Çünkü yer için rahmet olan o salih insanın salih ameli kesildi. Yer de ondan mahrum kaldı. Evladını kaybetmiş bir anne gibi ağlar ifade yerinde Allah Allah. Şimdi Size yeri, göğü, böyle tanıtan bir dinin sahibi olarak. Sizler yere, göğe, kısacası tabiata, kainata zarar vermeye kalkışır mısınız durup dururken? Mümkün değil. Mümkün değil. Müslüman yeryüzünde, kainatta fesat çıkartamaz. Fesadı Müslüman olmayanlar çıkarlıyor. Onlar için ne diyor Cenab-ı Allah? Fehl asaytum, inta walaytum, en tufsidu fi al ve tuqtigu arhamakum. Allah Allah. Kafirin tabiatı budur yapacağı budur senin ya. budur. Söyleyin diyor. Siz Yeryüzünde, idareyi, yönetimi, yeryüzünün dizginlerini, yetkilerini ele geçirdiğiniz zaman orada fesat çıkartmaktan, aranızdaki akrabalık bağını paramparça etmekten başka bir şey yapar mısınız? diyor. Ne yapabilirsiniz? Aha işte dünya... İşte yakın komşularımızda cereyan eden hadiseler ve işte zaman zaman bizim aramızdaki "Garip, niye bunlar geliyor?" diyen savallılar bunun açık örneğidir. Bunun açık örneğidir. İngiltere Avrupa dünya sahnesine açıldığından beri dünyaya açıldıklarından beri Mağaralarından çıktıklarından bu yana yeryüzüne fesattan başka ne getirdiler? İngiltere'si de Fransa'sı da bilmem nesi de Hollandalısı da Şusu da bu da hepsi beraber. Amerika dünya sahnesine çıktığından bu yana yeryüzüne fesattan başka ne getirdi? Sovyetler Birliği, Komünist Rusya, Çin'i bilmem nesi vesairesi şimdiki Rusya'sı dünyaya fesattan başka ne getirdi? buradaki ifadeye dikkat buyurun. Ve akrabalık bağlarınızı koparmaktan başka ne yaparsınız diyor. Bütün insanlar birbirleriyle akrabadır. Nisa suresini hatırlayın, değil mi? El insanlar sizleri tek bir candan yaratan, o candan eşini yaratan ve her ikisinden çok sayıda erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkunuz. Peygamber ne diyor? Babanız, Rabbiniz bir, babanız bir. Bitti. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Kafirler ne yapıyor? Yeryüzünde fesat çıkartıyor. Nesli ve ekini helak ediyorlar, telef ediyorlar. Onun için Yunus Aleyhisselam'ın duasından geldik. Mümin kainatı sever. Kainatı sever. Çünkü kainat kendisi gibi Allah'ın kuludur kendisi Allah'a itaat ve ibadet ettiği gibi, kendisi hatta bazen zaman zaman isyan etse bile kainat isyan etmez. Kainat daima Allah'ı zikreder. Kainat daima Allah'ın emrine itaat eder. Onun emri altında hareket eder. Onun emrinin dışına çıkmaz. Küfür ve inkar Allah'ın kanunlarına en büyük muhalefettir. Kafirler ve münafıklar da Allah'ın kainattaki ve beşeriyette egemen olan hak ve adalete en büyük muhalefet edenlerdir. Onlarda kainatla uyuşan, kainatla örtüşen, kainatın sevdiği bir iş yoktur. Onun için onlar öldükleri zaman yer ve gök, Onlardan iyi ki kurtulduk dercesine Onlar için üzülmez Öyle ya Siz Sizin için azap olan Sıkıntı olan Herhangi bir iş bittiği zaman Memnun olmaz mısınız Memnun oluruz Aynen böyle Yer ve gökte üzerlerinden veya altlarından Yer üstünden gök altından Bir kafir eksildiği zaman Sevinirler çünkü onların varlığı onlara sıkıntıdır. Mümin için de üzülürler, ağlarlar. Yer benim üzerimde itaat ettiği itaatten mahrum kaldım diye üzülür. Sema bu salih kuldan güzel ameller bana yükselmeyecek bir daha diye üzülür. Kainat öyle duyarlıdır. Öyle duyarlıdır. Ağlar, sevinir, üzülür, olanı biteni bilir. allah Teala'nın bildirmesiyle, öyle yaratmasıyla. İşte diyor ki, gelelim Yunus Aleyhisselam'a dönelim kaldığımız yerden. Derken diyor, kavmine kızdı. Allah için kızdı. Evet. Müminin en hayırlı ibadeti Allah için sevmesi Allah için boğaz etmesidir. Allah için sevmek Allah için boğaz etmek. Halbuki insanın belki davranışları veya kendisiyle alakalı hususlar arasında tahakküm edebilmesi en zor olan halleri onun duygularıdır. Ve bu duyguların başında sevgi ve nefret gelir. Sevgi ve nefret ki öyle kontrolümüzün altında almalıyız ki yani sevgimizi belirleyecek olan da bizim inancımız ve inancımızın ölçüleri olsun nefretimizi belirleyecek olan da o olsun. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği şeyler sevilecektir. Allah'ın nefret ettiği buğz ettiği şeyler buğz edilecektir. Sevginin Allah için olması ve nefretin Allah için olması bu demektir. İşte Yunus Aleyhisselam niye kızıp gitmişti kavmi arasından davet ettiği Çağırdı, azap gelecek diye tehdit etti hiç fayda vermedi. Nihayet vaat olunan azabın vakti geldi, yaklaştı. Yunus Aleyhisselam aslında helak olan her bir kavmin arasından o peygambere ayrılması emri verilirdi ve öyle ayrılır. Yunus Aleyhisselam azabın habercilerini, işaretlerini, belirtilerini görünce ayetten anlaşılan da o, müfessirlerin ittifakla belirttikleri de o. Cenab-ı Allah'ın bu hususta emrini beklemeden ayrılıyor. Ama dediğimiz gibi kavmine öfkesinden iman etmediler diye. Yunus peki bunu yapınca ne düşünüyordu veya nasıl bir vaziyetteydi? فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ aleyh. Bizim ona güç yetiremeyeceğimizi zannetti diye bazı mealler gördüm. Çok yanlış bir meal. Buradaki نَقْدِرَ onun aleyhine işi şartları sıkıştırmayacağımızı onu sıkıştırmayacağımız yoksa bir peygamber haşa Allah'ın kendisine gücünün yetmeyeceğini zannetmesi değil bir peygambere sıradan bir mümine bile yakışmaz. Olmaz böyle bir şey. Sen Kur'an mealini yapıyorsun. Nasıl yazarsın bunu? Aleyhine şartları sıkıştırmayacağımızı onu onun aleyhine şartları daraltmayacağımızı zannetti diyor. Öyle düşündü. <gülüyor> <gülüyor> Fena da fi zulümet Fakat biz onun aleyhine şartları sıkıştırdık. Nasıl? Gemiye bindi. Kaçarken. Gemi hareket etmedi. Demek ki o zamanın Allahü Teala'nın ifadelerinde ise e, tabiattaki yasalarına göre eğer gemide Efendisinden kaçmış bir köle varsa ceza olarak o gemi yerinden hareket edemiyordu. Gemi yerinden hareket etmiyor etmeyince Efendisinden kaçmış bir köle var aramızda dediler. Kimdir o çıksın? Yunus aleyhisselam benim dedi sahibinden kaçan köle o. Çünkü bütün peygamberler aynı zamanda Allah'ın kulu hepimiz gibi. Ondan sonra kendisini denize atıyor. Tabi Ninova'da olması hasebiyle o zamanki şartlarda gemide denizden sonra yani Ormaktan sonra denize çıktı, balina yuttu mu diyeceğiz. Yoksa balina oralara kadar geliyor muydu o zamanlar? Orasını Allah bilir. Bilmemiz gereken bir hadise de değil. Netice itibariyle Yunus Aleyhisselam'ın ya yoksa çünkü normal böyle bir nehirde bildiğimiz kadarıyla balina yaşamaz. Daha büyük olması gerekiyor. Ha bizim Yunus balıklarına Yunus denilmesinin sebebi de muhtemelen balina ile yunus balıkları arasında hem hilkat itibariyle hem şekil itibariyle benzerlik bulunmalarından dolayıdır. O ayrı bir konu. Türkçedeki bir hadisedir. Başkaları bizim yunus balığına yunus balığı demezler. Dolfin derler mesela. Şey değil. Ee, ama... Onu yutan balığın, balina balığı, daha başka bir balığın insan yutacağı şey olmaz. Ee, büyük şey balıkları neydi o kılıç balıkları mı neydi balıklar? O insan yutan böyle büyük dişler, kö, köpek balıkları pardon, kılıç balığı demişim. Onlar da insanı yiyerek yutarlar. O kadar şeyde parçalayarak yutarlar muhtemelen odur. Allahu alem tabii. Biz tahmin yürütürüz. Öyle kesin böyleydi falan demek gibi bir şansımız yok. Gerekme de yok. Yani yutan balık hangisi olursa olsun bir balık yuttu işte. Tamam mı? Ama burada zikrin insanın her durumda en güzel arkadaşı olduğunu unutmayalım. Hele içinde bulunduğunuz şartlara göre yapacağınız bir zikir kadar sıkıntılarınıza merhem olacak, ilaç olacak başka hiçbir şey bulunmaz. Peki ne diye dua etti? فَنَادَى فِي zulumat Nida? Yüksek sesle seslenmek demektir. Karanlıklar içerisinde adeta karanlıkları yırtmak istercesine. La ilahe illa ente subhanet. Bakın, burada hitap sanki Allah'ın huzurundaymış gibi ki öyledir zaten. Yani o şuuru hissediyor. Evet ben balığın karanlıklarındayım, karanlıklar içindeyim ama... Ben sana sen diye hitap edeceğim kadar yakınım, sen bana o kadar yakınsın. Evet. Bu öyle demektir. Senden başka ilah yoktur. gayip sigasıyla konuşmuyor, gayip kipiyle konuşmuyor. İkinci şahıs hitap kipiyle konuşuyor. Senden başka ilah yoktur diyor. Ona hitap ediyor. O kadar bana yakınsın diyor yani. Subhanek! Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Kısaca biraz açıklayalım. Eksiklik ne demek? Her türlü kusur bir eksikliktir. Örnek verelim yavaş yavaş. Büyümek olduğu gibi kalmaya göre nedir? Bir mükemmelliktir. Olduğu gibi kalan nedir? cansız varlıklar. Az önce dedik ya cansız, cansız fakat öyle diyoruz artık. Başka türlü anlatamıyoruz. Büyüyen bir bitki büyümeyen bir cansıza göre daha mükemmeldir. Hareket eden dört ayakları veya sürülerek vesaire bir canlı yerinde duran bir bitkiye göre daha mükemmeldir. Konuşan bir varlık Kendisini anlatamayan bir varlığa göre daha mükemmeldir. Vesaire. Şimdi bütün mükemmelliklerin ve eksikliklerin en ileri derecesi vardır. Kemal derecesi, daha ilerisi olmaz. Bütün iyiliklerin kemal ifade eden, Semih, Basar, Kelam, irade gibi, değil mi? konuşmak, dinlemek, her şeyi işitmek, irade vesaire. Bunlar birer mükemmellik sıfatıdır. İşte bu mükemmellik sıfatlarının tamamı ve en mükemmel halleri Cenab-ı Allah'ın sıfatıdır. Mahlukattaki mükemmellik sıfatlar ise sınırlıdır ve kendilerinden değildir. Yani ben kendi kendimi işiten yapmadım. Yapamam da. Ben kendi kendimi konuşan olarak yaratamam. Başkası da beni böyle yaratamaz. Benim gibi olanlar. Ama Cenab-ı Allah hem kendisi kemal derecesinde kelam sahibidir, konuşur. Hem de kelam sahibi varlıklara yani konuşabilen varlıklara kendi şartlarına göre, imkanlarına göre konuşma imkanını verendir. İşte kemal sıfatlarının en mükemmel derecede, en mükemmel şekliyle Allah'ta bulunmasını <gülüyor> ve noksan sıfatlarının hiçbirisinin zerresinin dahi olmaması. Tamam mı? Bulunmaması Allahü Teala'nın Subhanallah buyruğuyla tenzih edilmesi ifade eder. Yani Subhanallah demek Sübhaneke Allahümme demek Allah'ı bütün kemal sıfatlarıyla niteleyip bütün eksik sıfatlardan uzak olduğunu ifade etmek demektir. Onun için tesbih zikirlerin en önemlilerindendir. İmam Bukhari'nin kitabının son hadisi kelimetani habibetani ilerrahman hafifetani alellisan sekiletani filmizan diyor. İki söz vardır ki dile söylenmesi hafif Rahman tarafından çok sevilen terazide de ağır basan iki söz vardır. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Hamd ile Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. O azim olan azameti ne layık olarak yüce Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder. Tabi merhum Buhari'nin de bu hadis ile kitabını bitirmesi ayrı bir güzelliktir. Ne kadar ee, dinin inceliklerine vakıf olduğunu gösteren hususlardan birisidir. İşte senden başka ilah yok diyor. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim ve şüphesiz ben zalimlerden oldum. Hem tevhidi hem tenzihi hem de istiğfarı yani Allah'tan mağfiret dilemeyi ihtiva eden bir dua. Kısacık bir dua. Bunu her mümin her zaman yapabilir. Şerefli bir dua. Kur'an-ı Kerim bu duayı o kadar önemsediği için ayrıca bize aktarmış. Örnek olsun diye. Örnek dua mı istiyorsunuz? Alın bakalım. Bununla duaydı. Özellikle sıkıntıda olanların, muzdarip olanların, yapması gereken bir dua. He. İnni kuntu minaz var mı zalim olmayan? Çünkü unutmayın. Sıkıntılarımızın, darlıklarımızın en önemli sebepleri bizim farkında olarak veya olmayarak işlediğimiz günahlardır. Tesbih bu şekilde zikir günahlarımıza kefaret olur. Ve dolayısıyla o günahların sebep olduğu sıkıntıların dağılmasını sağlar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine Azberlem Ezberlemeyen kalmamıştır inşallah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. İnni kuntu mine zalimin istiğfardır. Allah'tan mağfiret dilemektir. İstigfar da her türlü sıkıntının çaresidir. Geliyor daha doğrusu Nuh Aleyhisselam ne diyor kavmine? İstâgfirû rabbekum innehu kana gaffâra diyor. Mübalağat ibni. Mağfiret dileyin. Çünkü o günahları çokça bağışlayandır. Peki mağfiret dilerse ne olur? Yursilissemâ aleyküm midrâra diyor. Kıtlıktan şikayet ediyorlardı. Senin yüzünden kıtlık oldu diyorlardı. Yağmur yağmıyor diyorlardı. Siz Allah'tan mağfiret dileyin. O da sizin üzerinize bol bol yağmur yağdıracaktır. Kadınlarımız doğurmaz oldu, kısırlaştı dediler senin yüzünden. Allah size evlat verir dedi. Nuh devamında. devamında Nehirlerimiz senin yüzünden kurudu, günahlar yüzünden kurudu demiyorlar. Ha. O da diyor ki sizin günahkarlığı sizlere mallar verir, evlatlar verir, ırmaklar verir diyor. Onun için bir ümmet sıkıntıdan veya bir fert sıkıntılardan kurtulmak istiyorsa gerçekten ilk yapacağı iş samimi olarak Allah'a dönmek ve günahları için bildikleri için muayyen olarak bilmedikleri için de toplu olarak ifade ederse Allah'tan mağfiret dileyecektir. Ve Allah'a dönecektir. Osmanlı'nın Osmanlı insanının bu hususta söylediği güzel bir söz vardır. Şişt, kafiyeli. Evve ya Rabbi hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Hata rahı, günah yolu. Günah yoluna ne kadar gittimse diyor, günah yolundan ne kadar gittimse, tövbe ediyorum ya Rabbi. Bilip ettiklerim dolayısıyla da bilmeyip ettiklerim dolayısıyla da. Çünkü biz günahlarımız, günahkarlar o kadar çok ki unutuyoruz bile. Unutuyoruz bile. Onun için istiğfar kadar müminin kalbini rahatlatacak, kalbine şifa verecek, onu darlıktan çıkartacak başka bir şey yoktur. İşte bunun hepsinin de toplamı Cenab-ı Allah'ı tevhid, Allah'ı tenzih ve istiğfarı bir arada Yusuf, Yunus Aleyhisselam Bu mübarek Ayet-i Kerime'nin bir bölümünde Cem etmiş bulunuyor La ilahe illa ente Subhanaka inni kuntu minel zalimin Ne oldu peki Böyle deyince Festecebna lehu Az önce gördüğümüz gibi Biz de hemen Onun duasını Kabul ettik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 Fistejmne onu, ve nijeyinahu min Allah. O vaziyette gamdan, kederden kurtuluyorsunuz. Adamı on gün tek hücre hapsinde bırakıyorlar, kafayı yiyor, fadde değilse. Denizin dibinde balığın karnında, Allahü Teala onu gamdan kurtardı. Demek ki öyle engel, engel haşat tanımıyor Allahü Teala balık karnında olmak, karanlıklar içerisinde olmak bizim içindir. Ama Cenab-ı Allah kulunun imdadına o vaziyetteyken, denizin dibinde kar, balığın karnındayken bile yetişmek onun sıkıntısını, gamını açıp gidermek kudretine sahiptir. Billah. İşte diyor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 وَزَكَر۪يَّا اِذْنَا iznada رَبَّهُ Bakın dualara vurgu yapılıyor ha. Eyüp Aleyhisselam'ın duası, diğer peygamberlerin duası, Yunus'un duası, وَزَكَر۪يَا Aleyhisselam'ın duası. Dua aynı zamanda kulum acizliğinin, allah Teala'nın da mutlak kudretinin,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 Zekeriya Aleyhisselam'ı sevelim, İsa Aleyhisselam'ı sevelim, Peygamber Aleyhisselam'ı sevelim, Ashab-ı Kiram'ı sevelim, onların izinden gidenleri sevelim, gerçek İslam alimlerini sevelim, mücahitleri severim, sevelim, Allah yolunda yaşayıp Allah yolunda ölenleri severim, onlarla beraber oluruz inşallah. i̇nşallah. Kişi sevdiğiyle beraber diyor Peygamber Aleyhisselam.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 Rabbi la tذرni ferdan ve Rabbim sen beni bir başıma bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın diyor. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam o yaşta bir dünya nimeti olarak evlat arzuladığı için istemiyor. Niçin?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 ayet kere ifadeleriyle yüzü nur, saçın nur, sakalı nur bir şahsiyet beliriyor insanın gözünde. Diyor ki inni ve hadal azmu minni. Evet güçsüz, takatsiz belki. Belki zayıf düşmüş. Ama ve ta'al ra'su şeyba diyor. Başım öyle bir saçlarım ağardı ki diyor. Adeta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 Bu dinin yaşaması beşeriyet için tek bir ümittir çünkü. Amerika'nın batı inkarının, küfrün, Hristiyanlığın, komünizmin inkarının, Çin'in, Hindin, Budizmin, Brahmanizmin veya Taoizmin her neyse insanlığa verecek zerre kadar hiçbir şey yoktur. Hepsi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 Karım kısır. Ben güçsüz, tahatsiz birisiyim. Normal fiziksel şartlarda bizim çocuğumuz olmaz diyor. Fakat sen her şeye kadir. Evet. Rabbimiz her şeye kadirdir. Şu çirizi çıkmış dünyaya tekrar nizam vermeye kadirdir. Ama biz de bu nizama girecek olan dünyada bir pay sahibi olalım.